Bab, babul ıslah beynen nas İnsanlar arasında olan anlaşmazlıkları ıslah etmek onların arasına girerek onlara aracı olarak aralarını düzeltmek ile ilgili babı alıyoruz bu baptaki ilk hadisi okumuş idik bu hadis zaten daha önceki bablarda tekrarlanmış idi bugün ise kalmış olduğumuz yerden ikinci hadisten devam edeceğiz bu hadis ittifakun aleyh Buhari ve Müslim'in ittifak etmiş olduğu hadislerden Ummu Kulthum bint Ukba İbn Abi Muayyad radıyallahu anha dedi: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: 'Leysel kezzabu allazi yuslihu beyne en-nas feynmi hayran ev yaqul ev yaqula ev yaqulu İnsanlar arasında hayır murad ederek İnsanlar arasında iyilik dileyerek, onların arasını düzeltmeye çalışarak Konuşan, söz söyleyen Yalan da olsa yalancı değildir diyor aleyhissalatü vesselam Tabi bu hadis ilim ehli tarafından Şerh edilirken şu şekilde şerh ediliyor İlim ehli tabi bu konuda yalan konusunda ihtilaf etmişler bunu daha önceki sohbetlerimizde de söylemiştik. Bir de tevriye. Yalandan daha farklı olarak tevriye denen bir şey var. Tevriye arkadaşlar, duyan kişinin duyan kişinin veyahut o duyan kişi tarafından öyle zannedilen ancak söyleyen kişinin farklı bir maksat ve kasıtla söylediği sözlere deniyor. Yani ki İbrahim Aleyhisselam hadiste de geldiği üzerine bir Aleyhisselatü Vesselam diyor ya İbrahim Aleyhisselam sadece 3 tane ne yapmıştır? Yalan söylemiştir. yalan söylemiştir. Nasıl bir yalan? Duyan kişi farklı bir şey zannediyor. Söyleyen kişinin ağzından çıkan söz duyan kişi tarafından farklı anlaşılıyor. Söyleyen kişinin niyeti ve kastettiği şey ise daha farklı. Daha farklı. Hadiste geldiği üzere İbrahim Aleyhisselam bir köye bir beldeye girdiğinde o beldenin kralı, o beldenin meliki. Aleyküm selam. Aleyküm selam. O beldenin melikine, kralına haber ulaşıyor. İbrahim ve onun yanında bir bayan var. Sara. İbrahim'in hanımı. Ve bu rivayetlere göre, farklı rivayetler var. İli mehli bu hadisler ederken kralın. O köye gelen veyahut o, o o topraklara gelen insanların yanında bulunan hanımları yahut da hanımlarını gasp ettiği, aldığı söyleniyor. İbrahim Aleyhisselam da bunu duyunca diyor ki hanımı Saraya İbrahim Aleyhisselam'a sorulunca bu yanındakinin kim olduğunu, kim olduğu sorulunca İbrahim Aleyhisselam diyor ki bu benim uhti. Demek uhti kardeşim. kardeşim. Kardeşim. Şimdi duyan kişi burada ne zannediyor, ne kast ne anlıyor? Onun anne, aynı anne babadan ya da farklı e, babaya da anneden soy kardeşliğini ka zannediyor değil mi? Ama İbrahim Aleyhisselam'ın kastı ne? Din, kardeş, din kardeşliği. Din kardeşliği. Ve o diyorlar ki rivayetler farklı yorumlar var. O kralın e, inancına ya da o günkü sahir olan inanışlara göre e, kız kardeşi ise bırakıyor. Karısı ise ne yapıyor? Adamı öldürüyor onu elde ediyor. İbrahim Aleyhisselam da bu işin içinden nasıl çıkabiliyor? Diyor ki, bu benim kardeşim. kardeşim. Buna ne diyoruz biz arkadaşlar? Tevriye. Buna ne diyoruz? Tevriye diyoruz. İşte insanların arasını düzeltmek için, ıslah etmek için, arasına girerek, kavgalı iki insanı, küs iki insanı, hele hele dünyevi şeylerden dolayı küs olan iki insanı, barıştırmak için diyebilirsin ki, Şeyh Sali'l-Ufeymin Rahimahullah da diyor, mesela falanca senin hakkında İyi konuşuyor. Halbuki iyi konuşmuyor. Ama iyi konuşuyor derken neyi kastediyorsun? Senin gibi Müslüman olanlar hakkında iyi konuşuyor. Yani sen bu sözün sahibi olarak kastın şu. Falanca kimse Müslümanlar hakkında, yani bir Müslüman zaten Müslümanlar hakkında umum olarak, genel olarak ne yapamaz? Kötü konuşamaz değil mi? Ama sen bunu kastederken karşındaki ne anlıyor? Kendisi hakkında aynı ile senin hakkında iyi konuştuğunu zannediyor ve kalbi yumuşuyor bu sefer. Sen bunu kastederek böyle bir tevriye yaparak ne yapmış olmuyorsun? Yalan söylemiş. yalan söylemiş olmuyorsun. Tabii bunu nerede kullanıyorsun? Bu gibi kişilerin arasını düzeltmekte ki zaten Müslimin rivayetinde şöyle bir e, lafız var. "Valem esma'hu yerahisu fi şey'in mimma yaquluhu ennas illa fi thalas." İnsanların söylemiş olduğu böyle yalan gibi gözüken şeylerde ancak üç hususta Aleyhissalatu vesselam ne yapardı diyor? Ruhsat verirdi, izin verirdi el harb yani kadın pardon ee, sahabe el harb kastediyor el harb savaş -islah ve ıslah بين الناس ve hadis er rejli emraatuhu savaşta yahut insanlar arasını düzeltmede yahut hanımının konuşmasında ne yapabilir diyor bu şekilde tevriye yapabilir tevriye yapabilir Yalana gitmeyecek ölçüde yalan olmayacak ölçüde yani bazı insanlar var ki artık bu tevriye olayını aşarak olayı yalana getiriyorlar. Bakıyorsun adamın hanımı arıyor. Ya biraz da kabadayı ve erkekse hanımı neredesin diyor. Yalan söylüyor. İşteyim diyor. Bir işim var. Halbuki bir işi yok. Mesela. Bu olayı büyütebiliyor. Bu doğru bir şey değil. Yani bu olayı tamamen yalana götürmek doğru bir şey değil. Ama olay gerçekten Kavga gürültüye dönecekse, çok büyük sıkıntılar, facialar doğacaksa, insanın bu manada tevriye yapması önemli. Şu an bu şekilde tevriye yapması, yani tevriye yapması caiz. Buradan anlayacağımız şeyin arkadaşlar, hadisin bulunduğu bab, bahis, insanlar arasında ıslah için ne yapılabilir? Tevriye yapılabilir. Tevriye yapılabilir. Tabi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz kıyamet gününde insanlar kendisine gelip şefaat talebinde bulundukları zaman ne yapıyor? Mazeret sunuyor. Şefaatte bulunamayacağını söylüyor. Çünkü üç tane yalan söylediğini ifade ediyor. İkisi Allah için söylenmiş yalan. Nedir o yalanlar? Birincisi putlarla alakalı ne diyor? Bilakis diyor bu ne yaptı? Büyüyü kırdı. İkincisi İkincisini yani bilen var mı? Yani? Hasta olduğunu söylüyor. Ben hastayım. Ben gelemem. Ben Yani sizinle beraber olamam. Hastayım diyor. Yani diyor ki ilim ehli. Hastayım derken hastalık Arapçada ölmek manasında yaşlanmak manasında da kullanılıyor. Ben ne yapacağım? Yani, İnni se se emutu. Çünkü sakim ismi faildir Arapçada. Bu gelecek manayı da ne yapabilir? İçerebilir. Karşıdakini anlıyor. Hasta. Şu an gelemez. Tamam. Mazur görelim. Mazeretli Mazeretini kabul edelim. Ama İbrahim aleyhisselam ne kastediyor? Başka bir şeyi kastediyor. Ancak bu manalar, bu ruhsat verilen şeylerde kullanılabilir. Bazıları var ki, işinde, gücünde, söz vermiş, yerine getirecek, bütün hepsinde ne yapıyor? Bu tevriyeyi kullanıyor. Hayır, bu kadar geniş alana ne yapmamak lazım, taşırmamak lazım. Üçüncü hadisimiz, yine muttefakun aleyh hadislerden. Aişe radıyallahu anhu, anhumâ qâlet. Semii <Sessizlik> rasulun semii sallallahu aleyhi ve sellem, sesi bil bab aliyatan aswatu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kapı kenarında tartışan husumet içinde olan insanların seslerinin yükseldiğini duyuyor. Aleyhissalatu vesselam kapının dışında böyle gürültü, patırtı, tartışma sesleri, seslerin yükselmesini duyuyor. وَإِذَا أَحَدُهُ مَا يَسْتَوْضِعُ ve وَيَسْتَرْفِقُهُ fi şey. Birisi diğerine diyor ki şu benim borcumu biraz şey yap. İndir. Yani affet. Biraz onu şey yap. Gözlüğüm yani. Ödeyemeyeceğim. Durumum yok. Ya da diyor biraz yani bana ne yap. Yumuşak davran. وَهُوَ يَقُولُ وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ Diğeri de diyor ki alacaklı olan Allah'a yemin olsun ki hayır. Yani ne borcunu indiririm ne da sana böyle yumuşak davranırım. Merhametli olurum manasında bu manada. Yemin ediyor. Yani neye yemin ediyor aslında? Hayır yapmamaya. Çünkü bir insanın geçen derslerde söylemiştik farz demiştik. Yani borcu, borçlunun durumu müsait değilse. Durumu müsait oluncaya kadar onu bekletmek nedir arkadaşlar? farzdır. Şeyh Salih el de bazı alimlerden bunu naklediyor. Ama bu hangi şartlarda söyledik? Ya bunu oyun haline getirmemiş, adet adet haline getirmemiş. Küçük atçılık yapmayan adam borç almış, durumu iyiydi ama bir gün bir şey oldu. Yani o anda ne yaptı? Aynen. Mağdur oldu. İmkan ez-zurreti ile meysara. Şahit. Sıkıntıdaysa, darlık içindeyse diyor Allah Teala Bakara suresinde. Fenaziratun ile meysara durum üzerine kadar ne yapılmalı, beklenilmeli. Tabii bu adam hem de yemin ediyor böyle bir hayır yapmayacağına dair. Feharaca aleyhi ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem فقال: "Ey mütealli Allah'a la yef'alul ma'ruf." Allah'ın adına yemin ederek hayır yapmayacağını, maruf yapmayacağını, iyilik yapmayacağını söyleyen adam nerede? Hani gösterin o diyor. Kızıyor Aleyhisselam. Hem iyilik yapmayacak hem de Allah'ın adına yemin ediyorsun. İyilik yapmayacağına dair. Bazıları var böyle. insanları görüyorsun. Hani yani Allah'ın adına dikkat etiyor. İyilik yapmama Bu hoş bir şey değil arkadaşlar. Fekale ana ya Rasulallah. Adam diyor ki benim ey Allah'ın adına. Ben söyledim bu sözün sahibi benim. Aleyhisselatü vesselam fe lehu eyyü zâlike ehab. Diyor ki ikisinden birisi hangisi onun için daha kolaysa onu ne yapsen? Ona uygula. Yani ya borcunu indir ya da biraz daha ona mühlet ver, biraz daha beklet. Diyerek ikisinin arasını yapıyor Aleyhisselatü Vesselam, buluyor. Yani demiyor bana ne kardeşim, kapının dışında iki tane adam birbirini yiyorlar. Ben şimdi çıkacağım, başım belaya alacağım. Ben de işin içine gireceğim. Ne yerek var? Böyle demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer Müslümanların arasında bir problem varsa, bir sıkıntı varsa, onu ne yapmalıyız arkadaşlar? Islah etmeliyiz. Oraya müdahale etmeliyiz. Orayı düzeltmeliyiz. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki az sonraki hadiste bunu göreceğiz. Evinden çıkıp gidiyor. Sırf falanca kabilede sıkıntı olmuş, problem olmuş. insanlar arasında anlaşmazlık var. Evinden çıkarak gidip oradaki anlaşmazlığı ne yapmaya çalışıyor? Islah etmeye, düzeltmeye çalışıyor. Ve cemaatle namaza geç kal kalıyor. Cemaatle namaza geç kalacak kadar böyle bir şeye önem veriyor arkadaşlar. Bu hadis Ebu Abbas, An Ebu Abbas Sehl bin Saad Es-Sa'idi radıyallahu anhu, "En sallallahu aleyhi ve sellem, bana bildirdi ki, Beni Amr bin Auf arasında bir şer var." Amr bin Auf oğulları arasında ne var? Bir ihtilaf var, bir anlaşmazlık var, bir problem var. Ve Nebi aleyhissalatu vesselama bu ulaşıyor. Duyuyor ki, Müslümanlardan falanca kabilenin içinde arasında bir sıkıntı var, bir problem var." ca Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Yuslü ho yanında birtakım ashab ile birlikte Aleyhisselatu vesselam, o kabileye doğru yola kayılıyor ne yapacak oradaki insanların arasını gelecek bu Rasulullah <gülüyor> Shallllallahu aleyhi ve sellem ne bir aleyhisselati vesselsselam o kavim o topluluk gittiği kişiler tutuyor misafir etmek için ağırlıyorlar buhaneti <gülüyor> sala ve namaz vakti giriyor arkadaşlar Fecâ <facaa> bilâlun ilâ Ebî Bekr radıyallahu anhuma fekâl yâ Ebâ Bekr inne Rasûlallâh sallallâhu aleyhi ve sellem kad hubis subhâne's salâ fe'alleke ente ümmü'n nâs Ebû Bekr radıyallahu anhâya gelerek diyor ki Bilal ey Ebû Bekir Aleyhissalatu vesselam falanca yere gitti ve orada insanlar onu ne yaptı tuttu alıkoydu Namaz vakti girdi Bize imam olur musun namazımızı kıldırır mısın Bakın daha Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ashab tarafından Ebu Bekir radıyallahu anhu neyi belli? Yeri konumu belli. Bu hadiste Ebu Bekir radıyallahu anhu hakkında konuşan Rafizilere, Şiilere, o İranlara ne var? Bir reddiye bir cevap var. Yani Ebu Bekir radıyallahu an hilafeti Ali radıyallahu anhu'dan ya da ondan sonra gelecek olanlardan gasp etmiş bir kimse değil. Daha hayatında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yeri konumu merki bilinen bir kimse. Bilal peygamberin müezzini hemen gelip ne diyor? Bize imamlık yapar mısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geç kaldı. قال نعم إن Evet diyor. Dilersen, dilerseniz ben imamlık yaparım. فأقام بلال الصلاه. Bilal Habeşi radıyallahu anı kamet getiriyor ve تقدم ابو بكر فكبّر وكبّر الناس ابو بكر رضي الله imamlık için öne geçiyor tekbir alıyor Allahu ekber ve insanlar ardına Allahu ekber diyor ve جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف nbi geliyor manzarayı düşünün arkadaşlar sahneyi düşünün İmam ebu bekir rضي الله peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni gelmiş namaza görmüş namaza yetişmiş Safa duruyor Aleyhisselatü Vesselam. Fa, aklan Nasaufi Tescfiq, tabi Aleyhisselatü Vesselamın geldiğini görünce insanlar ne yapıyorlar? Başlıyorlar ellerini ne yapmaya? vurmaya. Tabi bu kimin, kime verilmiş bu izin bu ruhsat? El çaklatmak namazda. Evet. Bayanlara. Eğer imam hata yaparsa namazda, namazla ilgili bir sıkıntı varsa, kadınlar, bayanlar, bayan cemaat nasıl uyaracaklar imamı? El çaklatarak. Sesleri de değil. Tabi bilmiyorlar sahabeler hükmü. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ve kana Ebu Bekir radıyallahu anh la yeltefitu fi salati, felemme ektheren nâsul tasfîk iltefett. Ebu Bekir radıyallahu namazında ne yapmazdı? Kafasını sağa sola çevirmezdi. Yani fark etmiyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini namazı bozmaz yani insanın e, vücudunu kıbleden dönmemek şartıyla boynunu sağa sola çevirmesi o kişinin namazını ne yapmaz? Bozmaz. İhtiyaç için yapılması nedir? Caizdir. İhtiyaç dışında yapılıyorsa namazda adam sağa sola bakıyorsa bu nedir? Mekruhtur. Tabi insanlar başlayınca elleriyle şaklatarak, el, alkış yaparak gürültü yapmaya Ebu Bekir radıyallahu an böyle boynunun kafasını çeviriyor, bakıyor ki kim var? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem safta. Fe <feydâ> sallallahu aleyhi ve sellem fe ileyhi sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. Evet, kal yerinde bekle diye. Ebu Bekir radıyallahu Ebu Bekir radıyallahu anhu yedahu fe hamidallah. Ebu Bekir radıyallahu açıyor Bir rivayette. Yine Buhari'de rivayette farafa ayedeyi ikellerini açıyor doğa diyor. Fazilet peygamber kaldı demiş. İşaret etmiş. İmamlığı onaylanmış. Bununla ilgili olarak İmam Buhari bu hadisi biliyorsunuz. İmam Buhari'nin metodudur. Sahih'inde bir hadisi alır birçok bapta, birçok başlıktan ne yapar? O hadisi zikreder ve ondan o hadisten neler çıkarır? Fıkhi hükümler çıkarır. O çıkarmış olduğu fıkhi hükümleri nerede zikreder İmam Bukhari? O başlıkta, başlık atarak. Bu hadisi zikretmiş, birçok yerde zikretti bu hadisi. Zikrediyor İmam Bukhari. Diyor ki, babların başlığında Kâlel-Bukhari, babu raf'il eydî fî salah li emrin yanzilu bihî Namazda kişinin başına gelebilecek bir durumdan, bir olaydan dolayı ne yapması? Kişinin ellerini namazda kaldırması babı. Yani Bukhari bu hadisten diyor ki yani sen namazda dua etmek geldi aklından. Ee, mesela konut yapıyorsun, vitirdesin. Ne yapıyorsun? Ellerini kaldırıyorsun. Veya böyle yani buna benzer bir olay yaşadın. Namazda sana Allah tarafından verilen bir müjde, bir mükafatı gördün. Açtın ellerini, hamdettin ettin Teala'ya. Bunu yapabilirsin namazda diyor İmam Bukhari. Bu hadisten hüküm çıkarıyor. Hafız İbni Hacer, Rahimahullah da Bukhari'nin şerhini yapan alim de diyor ki "Ve وَيُؤْخَدُ minhu". أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاه لا يبطلها. Bu hadisten anlaşıldığına göre, bu hadisten çıkarılan hükme göre kişinin namazda dua için yahut ona benzer bir şey için elini kaldırması, ellerini kaldırarak dua etmesi namazına yapmaz diyor la <gülüyor> yubtiluha. Namazı iptal <gülüyor> <yıptar> etmez, etmez <gülüyor> namazı bozmaz. Bakın alimler nasıl konuşuyor. Şimdi bazen gidiyoruz Medine'de teravih namazını kılıyoruz bitir namazında bizim maalesef memleket vatandaşlar bitir namazına çıkıyorlar. Niye çıkıyorsunuz? Ya işte bu imam konut duasında ellerini açıp dua ediyor. Onun için çıkıyoruz. Bize göre bu namaz ne olur? Bozulur diyorlar. Halbuki biraz hadis kültürleri olsa bu insanların hayatlarında şöyle bir Bukhari'yi görseler, şu hadisi duysalar, bu hadisi yani bir idrak etseler anlarlar ki bu fiil namazda elleri açarak dua etme fiili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ikrar ettiği bir fiil. Alimlerin bu adet ederken çıkardıkları hüküm. Bak ne diyor İmam İbn-i Hacer rahimahullah namazda anne رَفْعَ الْيَدَيْنِ لِلدُّعَا وَنَحْوَهُ فِي الصَّلَا لَا يُبْتِلُهَا وَلَوْ كَانَ ف۪ي غَيْرِ مَوْضِعِ الرَّفْءٍ Velev ki diyor elin kaldırılıp Dua edilmesi gereken bir yerde olmasa bile bu el kaldırma olayı konutta değil de başka bir yerde. Secdede. Olsa bile diyor. Niye? Çünkü diyor ki لِأَنَّهَا هَيْئَةُ ve وَخُضُعُ Çünkü insan ellerini açması neyi ifade eder? O duruş nedir? Nasıl, neyin duruşudur? Neyin sembolüdür? İstislam. Teslim olmanız Ve خُضُعُ Oyun bükmenin Allah'a karşısında kulluğu bilincini bilmenin. Kulluğun duruşudur. Değil mi? Allah'ın önünde zillet içinde bulmanın, bununla namazı bozmasının bozmasına yani bozamaz. Bu, bu hareketin, bu heyetin, bu duruşun namazı bozmasını söylemek yani yanlış olur. Çünkü bu duruş zaten o namazdaki secde gibi, namazdaki ruku, ruku gibi neyi ifade ediyor? Teslimiyeti ifade ediyor diyor. Hafız İbn Hacer fakat akarren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ala dalik. Üstüne üstlük diyor ki Hafız ibn Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu ne yaptı? İkrar etti. Tasvip etti. Onayladı. Şayet bu hareket Ebu Bekir sallallahu anhu'nun hareketi. Namazda ellerini kaldırması hareketi yanlış olsaydı namazı bozan bir hareket olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Uyarırdı. Geçen haftaki derste hoca anlattı ne dedi? Namaz kılan adama Git namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın. Namazındaki hataları görünce hemen uyardı. Onun için ilim usulcüler, usul fıkışlar şöyle bir kaide zikrederler. La yecuzu ta'khirul beyan an vaktil hace. İhtiyaç duyulduğu anda, uyarılması gereken bir anda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarma görevini yapmak hiçbir zaman Gecikmez. Yani bir olay yaşandı ve bu olay o kişinin yanlış yaptığını gösteriyor. O eylem, o fiil, o amel yanlış, hatalı bir hareket. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o, onun yanlış olduğunu beyan etmesi, açıklaması ne olmaz diyorlar? Gecikmez. O anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Uyarır. Ve bu, bu kaideyi, bu kuralı nereden çıkarıyor ilim ehli? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarından. Yani bakıyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geliyor. Maşaallahu ve şi'ite. Sen ve Allah ne dilerse diyor. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam hemen hele konu tevhidle alakalıysa hiç diyor ki sen beni Allah ortak mı koşuyorsun? Savaşa giderken bile Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla birlikte savaşa gidiyor. Hüneyn'e gidiyor. Orduda yeni Müslüman olmuş, yeni topluluğa katılmış insanlar var. Onlar biraz daha şey olur. Naz isterler. Değil mi? Yeni geldiği için onlara böyle biraz daha ne yapmak lazım? Taltif etmek lazım. Bir söz söylüyor. Ağızlarından bir söz çıkıyor. Diyorlar ki şu müşriklerin ağaçlarını, şu müşriklerin silahlarını astıkları ağaç var ya Zatu Envat adı. Zatu Envat gibi bize de onların o isim verdikleri bu ağaç gibi bize de bir Zatu Envat yap. Biz de silahlarımızı asalım ki o ağaçtan bir ne bekleyelim böyle bir, bir böyle uğur bir bize bir şey gelsin yani. ...zafer esintisi gelsin... ...manasında bir söz söylüyorlar. Ve az sonra düşmanla karşılaşacak bu... ...ordu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...adama, askere ihtiyacı var. Bir taraftan da Allah'ın hakkı tevhid var. Bugün belki birçok... ...ihvani muslimin... ...menheci üzerine olan... ...değil mi? Yani insanları... ...tefrikaya düşürmeyelim. Böyle akidedir... tevhidtir Allah'ın isim sıfatlarıdır... ...konuşmayalım. Çünkü insanlar ayrılığa düşer. Bunu en sona saklayalım. Menhecinde olan insanlar... Bu sahneyle karşılaşsaydı ne yaparlardı? Hele şu düşmanı yenelim. Konuşuruz. Hele şu düşmanı bitirelim. Ondan sonra konuşuruz, açıklarız hakkı. Şimdi adama ihtiyacımız var. Bunları kaybedersek ne olur demiyor aleyhsat. Ama onlar böyle diyor. Ya i̇şte önemli olan meydanlara ne yapmak? Kalabalıkları topla. Buradaki tarikatçı olsun, buradaki ölülerden yardım istesin. Adam Gaz mitingi düzenliyor, açmış şeyi pankartı. Yetiş ya Salahaddin diyor. Şirk. Ve itikadının düzgün olduğunu düşünen saflar da orada o pankartla birlikte bağırıyorlar. Tekbir getiriyorlar. Birisi tekbir diyor. Allahu Ekber diyorlar. Orada onu uyarsa fitne çıkacak. Değil mi? Ama selefi olan bir kimse, ehli sünnet vel cemaat akidesi olan bir kimse neyle bakar? Bu gözlükle bakar. Bu çerçeveden olaya yaklaşır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Nebi Aleyhisselatü Vesselam uyarınca, şey işaret edince Ebu Vekir Radiyallahu'nun ellerini kaldırıyor ve Allah'a hamd ediyor. Ve raca'al kahkara vera'ahu hatta kamme fissaf. Ebu Vekir Radiyallahu'nun hemen saffa geri dönüyor. Geri, geri geri, yani yüzünü dönmeden, kıbleden, kıbleye sırtını dönmeden kahkara demek arkadaşlar Arapçada kişinin gerisin geriye dönmesi. Yani o şekil üzere geri geri Ebu Vekir Radiyallahu'nun dönüyor bu safa giriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye geçiyor? İmamlığa geçiyor. Falem ma bu hadis namazla alakalı birçok hüküm zikrediyor elimen. Diyorlar ki imamın veya namaza duran bir kimsenin imamlık yapması için niyet etmesi şart değil. Yani sen namaza durdun, tek başına camide namaz kılıyorsun. Arkana birisi geldi cemaat oldu. Bazıları diyor ki hayır cemaat olamazsınız. Niye? Çünkü bu adam imam ne yapmadı? İmam olmak için niyet etmedi cemaat. E Nebi sallallahu aleyhi ve sellem safa cemaat olarak girdi. E namaz içinde ne yaptılar? Ebu Bekir radıyallahu anhula yer değiştirdi. Demek ki cemaate imam olmak için ne yok? Özel bir niyet yok. Veya şart değil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namaz bitince, selam verince insanlara doğru döndü. Ve dedi ki, Eyühe'l-Nas, Mâ lekum hîne nâbekum şey'un fîs-salâ, akattum fîs Diyor ki insanlara, deminki söylediğimiz kaide, La yecûzu el an La had, la khîru el el-beyân, an-vaktil-hâca. Diyor ki, ne oluyor? Başınıza namazda bir şey gelince, ellerinizi niye? Diyor, alkışlıyorsunuz. E hemen selam verdi, cemaat kalkmadan uyarıyor onları. Çünkü Allah Teala'nın ona yüklemiş olduğu görev bu arkadaşlar. İnnemet tasfikul nisa mennabe şey'un fi salatihi. Namazda bir başınıza bir şey geldiği zaman alkış yapmak, elleri birbirine vurmak kimler içindir diyor? Bayanlar için, kadınlar için. Ama sen evde hanımında namaz kılıyorsun. Hanımında da senden fazla Kur'an biliyor, sen az biliyorsun. Hata ettin. Hanımın, ikiniz namaz kılarken, o eline çaklatacak mı yoksa senin sesiyle uyaracak mı? Sesiyle, sesiyle uyaracak diyor ilimehli. Yani zahiri olmaya gerek yok. Bazıları böyle, bak hadis böyle diyor, tamam kadın değil. Yani zahirilik de yok. Fıkıh önemli, hadisi anlamak, ilimehli nasıl anladıysa o şekilde anlamak, nasıl fetva verdiyse o şekilde fetva vermek. Erkekler ise diyor, men nabu o şey unfi salati Subhanallah, Subhanallah desin. Erkekler ne diyecek arkadaşlar? Bazen camide namaz kılarken imam hata yapıyor. Cemaat ne diyeceğini bilmiyor. Allahu Ekber bağırıyorlar. <gülüyor> Bazıları öksürüyor. <gülüyor> ne demesi lazım erkeklerin arkadaşlar? Allah Allah. Subhanallah. subhanallah. Subhanallah demesi lazım. Fe innehu la yesme ahadun hina yekul subhanallah illa altafet. Kim diyor subhanallah duyarsa ne yapar? namazda olsun, namaz dışında olsun, oraya bir bakar. Ne oluyor yani? yani. Ya Ebu Bekir, ma menâke entusalliye binneshine aşartu ileyk. Şimdi Peygamber aleyhissalâtu vesselam namazdan sonra yine devam ediyor. Diyor ki, ey Ebu Bekir, sana işaret ettim, yerinde kal dedim, niye namazına devam etmedin, niye kalmadın? Düşünebiliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh'unun imamlık yaptığı namazda cemaat. Ebu Bekir'in faziletine bakın. Üstünlüğüne bakın. Ve قال Abu Bekir, "Ma kana tabi Ebu Bekir radıyallahu anhu bakın ne diyor. Ma kana yanbagī li-ibni Ebī Quhāfah." Ebû oğlu diyor, olan oğlu Ebû Bekir'e "En yusalliya bin-nās bayneydey Rasûlillâh sallallâhü aleyhi ve sellem." Ebû Bekir peygamberin insanları peygamberin önüne geçerek insanlara namaz kıldırması yakışmaz diyor. Ebubekir yani ne yapamaz? Peygamberin önüne geçemez. Düşünün arkadaşlar, sahabedeki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabındaki peygambere olan tazim, sevgi, muhabbete bakın. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi "La taqaddemu bayne yadaylahi ve'r-rasul." Allah'ın ve Resul'ünün Allah önüne ne yapmayın, geçmeyin. geçmeyin. Bitti. Ayeti indi, duydular, artık yok. Bir saygı var, bir edep var. Bu bana diyor yakışmaz. Tabi bu hadis muttefakun Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadislerden. Şahit bölümü hadisin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin insanları ıslah etmek için, aralarını düzeltmek için ne yapması? Çıkıp gidip o kavme düzeltmesi. Bunun için aracı olması. Evet. Hemen diğer bab'a geçelim.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 Allah Teala buyuruyor ki Keph suresinde vasbir nefseke ma'allazina yed'una rabbahum bilghadati vel'ashi vel'ashi vel yeriduna vejhehu diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsini Aleyhisselam tut hapset şunlarla beraber ol kimlerle beraber ol? Ellezina yed'una rabbahum bilghadati vel'ashi yeriduna vejhehu Allah'ın yüzünü arzulayarak sabah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 ziynetini isteyerek sakın ha diyor, yüzünü onlardan çevirme. Onlarla beraber ol. İnsan gezdiği kişilerle akacak, şöyle bir tartacak. Kimlerle geziyorsun sen? Kimlerle beraber oluyorsun? Kişi, di arkadaşının dini üzerinedir diyor. Aleyhissalatü vesselam. allah Teala da diyor ki peygamberine, sen onla, kimlerle beraber ol? Sabah akşam, sabah ve akşam, Rablerini Rablerine dua edenlerle birlikte Dünya süsünü isteyerek ziynetel Hayati dünya dünyanın güzelliğini isteyerek sakın onlardan yüzünü çevirme, gözlerini çevirme diyor, gözlerini alma. Vela tutiğ men agfellâ kalbehu an zikrina kalbini bizi zikretmekten alıkoyduğumuz gaflete boğduğumuz kimselere ita itaat etme. Onların peşinden gitme. Onlarla beraber olma. وَتَّبَعَ هَوَهُ <gülüyor> havasına uyanlarla beraber oturma. وَكَانَ اَمْرُهُ furuta, işi azgınlık olan, taşkınlık olan, hiçbir işi haddiyle yapmayan insanlarla beraber olma diyor. allah Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ya, ticaret mi yapıyorsun? Evet yap ama bitir. Artık o adamla kardeş olmana, o adam Allah'a isyan ediyor. Rabbine isyan ediyor. Kalbi Allah'ı zikretmekten Ne olmuş? unutulmuş, hapsolmuş, kalbi Allah'ı zikretmiyor. Hevasına uyan bir adam diyor ki bunlara ne yapma, itaat etme. Bunlarla beraber olma. Başka bir ayette Allah Teala diyor ki peygamber peygamberine velatemuddan <gülüyor> na'ayneke ila ma matta'na bihi azvajan minhum zehratu hayatid dunya. Dünya hayatının çiçeği olarak diyor Allah Teala. Süsü olarak. Dünya süsü, çiçek olarak ifade ediyor Allah Teala bu ayet. Niye? Çünkü arkadaşlar çiçek nedir? Mesela lale şeyi vardı geçen İstanbul'da değil mi? Nisan ayında lale, lale devrimi, lale işte, i̇şte festivali, mi? lale şenlikleri her tarafta ilanlar var. İşte insanlar gidiyorlar, alıyorlar, saksılar, ekiyorlar filan. Böyle filizleniyor filan. Bir bakıyorsun bunun ömrü ne kadar? Bir ay. Yani bir çiçeğin en fazla ömrü ne kadar oluyor arkadaşlar? Üç ay, beş ay, altı ay veya belli bir süre sonra bitip gidiyor. Allah tarlada diyor ki kendilerine diyor nimet olarak, böyle dünya süsü olarak, hayatının süsü olarak vermiş olduğumuz insanlara diyor, gözünü çevirme, onlara bakma. Yani ölçün onlar olmasın. Özentin onlar olmasın. لِنَفْتِنَهُمْ <gülüyor> ف۪يهِ Zira biz onlara bu süsü, çiçeği, dünya güzelliğini niçin verdik? لِنَفْتِنَهُمْ <gülüyor> ف۪يهِ İmtihan etmek için. Dünya hayatında onları sınav etmek için verdik. وَرِزْقُ رَبِّكَ ve abqa Rabbinin rızkı ise Nedir? Hayır. Daha hayırlıdır. Ve ebka bakidir. Daimdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyayla alakalı, hoşuna giden bir şey gördüğü zaman ne diyordu? Dünyayla ilgili hoşuna bir şey gidiyor aleyhissalatü vesselam. Görüyor. Bugün de biz ne yapıyoruz? Biz de görüyoruz. Vay diyoruz be. Herkesin bir neyi var? Dünyayı bir arzusu var. Canının çektiği, istediği dünyalık bir şey var. Ne diyor aleyhissalatü vesselam böyle bir şey? Bu zaman Allahümme innel ayşe la ayşe illa ayşel ahire. Allahümme innel ayşe ayşel ahire. Ne demek? Kendini gerçek böyle teselli ediyor. Ha? Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Yani Gerçek sefa. Gerçek izzet. Gerçek mutluluk ahiret hayatıdır. Bunların hepsi fani. Bir gün böylesin, ertesi gün böylesin. Hepsi dahil olacak, gidecek. Ve Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor hadis Bukhari ve Müslim'de. Allahumme innel -ayşe, aise, aise al-ahira. Gerçek hayat, hayat nedir? Ahiret hayatıdır. Şeyh Salih Aleyhi ve al burada bir şiir denir. Diyor ki, لَا تَيْبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَصَةً لَذَّاتُهُ بِالدِّكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ Araplarda böyle bir şiir var. Diyor ki, hayat, ölüm ve hastalığı düşünmekle geçtiği için o hayatın hiçbir tadı olmaz. Değil mi yani? İnsan şöyle düşünse ölüm ve hastalık. Çocuk gibi oluyorsun değil mi yani? İlk bebeklik günlerine geri dönüyorsun. Böyle bakıyorsun ya diyorsun bu adam 10 sene önce camiye geliyordu. Yaşlı amca ezan okuyordu. Caminin kapısını açıyordu. Şimdi bir görüyorsun mahallende tek bir dişi kalmış. Boynunu tutamıyor. Nasılsın diyorsun cevap vermiyor. Altına ıslatıyor. Yemeğini biberondan şeylen veriyorlar. Ya sen 15-20 sene önce işçilerine hükmediyordun, bağırıyordun, kızıyordun. Telefonları duvara patlatıyordun, vuruyordun. Ne hale geldin, değil mi? Demek ki arkadaşlar, Aleyhisselatü Vesselamın dediği gibi innel, Ayşe, Ayşe, Akılla. Evet, bu bahisteki hadisleri de inşallah önümüzdeki hafta alalım. Hava sıcak bu akşam. Subhanak Allahu Mevlid Hamdik. <Sessizlik> Eşhedu an la ilahe illa Ant astaqfiru Laka tuhulayk. <Sessizlik>